Ağuzza biallahi min ve ve ve min enfusina ve min Men ve men Ve la ilaha illallah la Ve abduhu ve rabilerin isimlerinin tayini başlığını atmıştık. Mühmel, ismi tam zikredilmediği için kim olduğu tayin edilemeyen ravidir. Mühmel, ismi tam zikredilmediği için kim olduğu tayin edilemeyen ravidir. Mühemir ravilerin en meşhur durumlarını şöyle özetleyebiliriz. Mühemir ravilerin en meşhur durumlarını şöyle özetleyebiliriz. Bir, ravi'nin isminin zikredilip nispetinin zikredilmemesi. örnek Buhari sahihinde 2/7 Muhammed bin Yusuf tire Sufyan tire Mansur Süfyan Esseli değil mi? Süfyan Mansur Süfyan'dan sonra Tire Ebu Hazım Tire Ebu Hureyre radıyallahu anh yoluyla rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim şu beyti refes yapmadan ve fısk işlemeden hacc derse, anasından doğduğu gündeki gibi döner. Evet, evet. Ve fısk işlemeden hacc derse, anasından doğduğu gündeki gibi döner. Bu isnatta iki ravinin babalarının isimleri, künyeleri veya nisbeleri verilmemiştir. Bunlar Süfyan ve Mansur'dur. Tesip Tehzib bu tesipte Süfyan ve Mansur isimlerinde birçok ravi vardır. 2 Sadece künyesinin zikredilmesi. Önceki örnekte Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet eden ravinin künyesi Ebu Hazım olarak verilmiştir. Lakin bu künyeyle bilinen birçok kimse vardır. bu isim, bu künye ile bilinen birçok kimse vardır. Üç bir kabileye bir beldeye veya bir mesleğe nispet edilmesi. Bir kabileye bir beldeye veya bir mesleğe nispet edilmesi. meslek mesleğe hmm. nispetedilmez. Örnek Buhari 2/4 şöyle rivayet etmiştir. Hmm. Mahmut tire Abdurrazak tire Ma'mer tire, Ez-Zuhri tire, Urve tire, El-Misver radıyallahu anh isnadıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olmadan önce kurban kesti ve ashabına da böyle emretti. Kıraş olmadan önce kurban kesti ve ashabına da böyle emretti. Maamer'in şeyhi ez kabilesinden kabilesinde nispet edilmiş, ismi zikredilmemiştir. Dört, babasına, dedesine, annesine veya annelerinden birine nispet edilmesi. Örnek Müslim sahihinde 1/295 <gülüyor> Yunus tire İbn Şihab tire Mahmud bin Errebi tire Ubade bin es Samit radıyallahu isnadı ile rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ümmü'l-Kur'an'ı okumayanın namazı yoktur. Evet. Değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ümmü'l-Kur'an'ı yani Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Evet. Yunus'un şeyhi babalarından birine nispet edilerek İbn Şihab denmiştir. Bu Ez Zühri'dir. İsmi İsmi Muhammed bin Müslim bin Ubeydillah bin Abdillah bin Şihab'dır. İsmi Muhammed bin Müslim bin Ubeydillah bin Abdillah bin Şihab'dır. Böylece dedelerinden birine nispet edilmiştir. Yine Ahmet bin Hanbel de öyle. Ahmet bin Muhammed bin Hanbel aslında. Annesine veya ninesine nispet edilene örnek İbni Aişe'dir. İbni Aişe. Annesine veya ninesine nispet edilene örnek İbni Aişe'dir. 5. Lakabının veya meşhur olduğu durumunun zikredilmesi. Evet. El-Ameş, El-A'rac, El-Eftas ve benzerleri gibi. <Gülüyor> El-Ameş, el-a'rac, el-eftas ve benzerleri gibi. Altı, falanın yeğeni denilmesinde olduğu gibi amcasına veya halasına nispet edilmesi. halanın yeğeni denilmesinde olduğu gibi amcasına veya halasına nispet edilmesi. Örnek Tirmizi Camii'nde No. 635 Amr bin el-Haris bin el-Mustalik Tire, Abdullah'ın hanımı Zeynep'in kardeşinin oğlu Tire, Abdullah'ın hanımı Zeynep'in kardeşinin oğlu Tire, Abdullah'ın hanımı Zeynep isnadıyla rivayet ediyor. Abdullah'ın hanımı Zeynep isnadıyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe vererek şöyle buyurdu. Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin. Zira sizler kıyamet gününde cehennem halkının çoğunluğunu teşkil edeceksiniz. Zira sizler kıyamet gününde cehennem halkının çoğunluğunu teşkil edeceksiniz. Amr bin el-Haris bin el-Mustalik'in şeyhi, Halası Zeynep es-Sekafiye radıyallahu anhaya nispet edilmiştir. Amr bin el-Haris bin el-Mustalikin şeyhi Halası Zeynep es-Sekafiye radıyallahu anhaya nispet edilmiştir. 7. İbni Ummi falan denilerek künyesiyle annesine nispet edilen. İbni İbnu Ummi falan denilerek künyesiyle annesine nispet edilen. Meşhur sahabi İbni Ummi Mektum radıyallahu anh böyledir. Meşhur sahabi i̇bn Ummi Metum radıyallahu anh böyledir. 8. Babasına değil de dedelerinden birine nispet edilerek isminin zikredilmesi. örnek Müslim 1/328 Abdullah bin Muhammed bin Abdullah bin Ebi Ferve tire Abdullah bin Muhammed bin Abdullah bin Ebi Ferve Abdullah bin Muhammed bin Abdullah bin Ebi Ferve tire Yezid bin Husayfe. Yezid bin Husayfe tire Busur bin Said. Tire Ebu Hurayre radiyallahu anh isnadıyla rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kadın koku sürünürse bizimle yatsın namazına katılmasın. Yezid adlı ravi aslında Yezid bin Abdillah bin Husayfe'dir. Babasının ismi zikredilmeden dedesine nispet edilmiştir. Başka, başka, başka. Başka. İş, iş. İş. İş. İş. Muhmel ravileri belirleme yolları başlık. Muhmel ravileri şu beş yol ile belirleyebiliriz. Birincisi, ravi'nin isnatta geçen şeyh'inin veya öğrencisinin hal tercemesini incellemek. Bu zaman sayıları Süleyman bin Mihran Şekik'ten o da Huzeyfe bin el Yaman radıyallahu rivayet etmiştir. Süleyman bin Mihran Şekik'ten o da Huzeyfe bin el Yaman radıyallahu rivayet etmiştir. Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet eden ravi tespit için Huzeyfe radıyallahu anh'ın hal tercümesine bakılarak Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet eden ravi tespit için Huzeyfe radıyallahu hal tercümesine bakılarak ondan rivayet eden ravilerin isimlerinden şakik araştırılır. Tesbihul Kemal'de 5/497 Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet eden kimseler arasında şakikatında sadece bir kişinin ismini zikreder ki o da İbn Seleme el Esedidir. Tesbihul Kemal'de 5/497 Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet eden kimseler arasında Şakik adında sadece bir kişinin ismini zikreder. O da i̇bn Selem'e el esedidir. Bu tespitin sağlamasını yapmak için Süleyman bin Mihran'ın da hal tercümesinde Şeyhlerinin ismine bakılır. Bu tespitin sallamasını yapmak için Süleyman bin Mihran'ın da hal tercimesinde Şeyhlerinin isimlerine bakılır. Tehzibül Kemal'de 12 bölü 78 Şakir bin Seleme el Esedi'nin ismini gördüğümüzde pekiştirmiş oluruz. Lakin bazı hallerde lakin bazı hallerde İki yerden yalnızca birinde ravinin ismi geçebilir. O zaman iki yerden yalnızca birinde ravinin ismi geçebilir. O zaman diğer karinelerle birlikte aradığımız ravinin o olduğuna karar verebiliriz. İkincisi, ravilerin lakaplarını zikretmek üzere hazırlanmış olan el -Kab kitaplarına müracaat edilir. Ravilerin lakaplarını zikretmek üzere hazırlanmış olan el -Kab kitaplarına müracaat edilir. Eserlerden bazıları İbnül Cevzi'nin Keşfun Nikab Anil Esma'il El Kağab İbnül Cevzi'nin Keşfun Nikab Anil Esma'il El Kağab Keşf Keşfun Nikab Anil Esma'il El Kağab Ve i̇bn Hacer'in Hacer'in Nuzhetul Elbab Fil Elkab kitaplarıdır. Her ikisi de basılmıştır. Nuzhetul Elbab Fil Elkab kitaplarıdır. Her ikisi de basılmıştır. Örnek El-Ameş, Enes radıyallahu anten rivayet etmiştir. Keşfun Nikab'da, sayfa 28, şöyle geçer. El-Ameş, ismi Süleyman bin Mihran'dır. ismi Süleyman bin Mihrandır. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ı görmüştür. Evet, Nuzhetul Nuzhetul Elbab'ta ise 1/88 şöyle geçer. Evet. Nuzhetul Elbab'ta 1/88 şöyle geçer. El-Ameş Süleyman bin Mihran El-Kufi'dir. Meşhur muhaddistir. Meşhur. Meşhur bir muha meşhur muhaddistir. Üçüncüsü Teracun kitaplarının sonlarında ya harfinden sonra eklenen künyelere, lakaplara ve ensaba dair bölümlere bakılır. Teracun kitaplarının sonlarında ya harfinden sonra eklenen künyelere, lakaplara ve ensaba dair bölümlere bakılır. <Gülüyor> Bu kitapların en önemlisi İbn Hacer'in Takribut Tehzibidir. lakapları, nesepleri veya künyeleriyle zikredilen ravilerin lakapları, nesepleri veya künyeleriyle zikredilen ravilerin isimlerine dair birçok faydalı bölümler zikretmiştir. Orada şöyle zikreder. 1- Kişilerin künyelerine dair alfabetik bir bölüm. 2- Babasına, annesine, amcasına veya dedesine nispet edilenlere dair bir bölüm. Bu başlıkta da iki kısım zikreder. Falanın yeğeni, yani İbnu ahi fulan denilenler. Ve Fala'nın annesinin oğlu İbnu Ummi filan denilenler. İbni Ummi filan denilenler. 3. Neseplere, kabilelere, beldelere veya mesleklere nispet edilenlere dair bir bölüm. Neseplere, kabilelere, beldelere veya mesleklere nispet edilenlere dair bir bölüm. 4. Lakaplar ve benzerlerine nispet edilenlere dair bir bölüm. Lakaplar ve benzerlerine nispet edilenlere dair bir bölüm. Herhangi bir illet veya hastalığa nispet edilenler böyledir. 5- evet. Ebu Kılabe, Ebul Cevza, Ebul Melih gibi lakaplı künyelere dair bir bölüm. Ebu Kılabe, Ebul Cevza, Ebul Melih gibi lakaplı künyelere dair bir bölüm. Altı, eş ve El gibi nesepli lakaplara dair bir bölüm. eş ve El gibi istavla El Vekili gibi nesepli lakaplara dair bir bölüm. Kadın ravilerin hal tercimelerinde de bu minimal bu minval üzere hareket etmiştir. Kadın davilerin hal tercemelerinde de bu minval üzere hareket etmiştir. <gülüyor> Hafız Mizzi'nin Tahsilül Kemal ve İbnacer'in Tehzibü Tehzib, Zehebi'nin Mizanul İtidal ve İbnacer'in Lisanul Mizan gibi duafa ve estikat kitaplarında da tertip böyledir. Dördüncüsü deyin, onu da bir sonrakine bırakalım. Dördüncüsü, atraf ve tahriç kitaplarına bakılır. Bunun açıklamasında bir sonraki derse inşallah. Atraf, atraf ve tahriç kitaplarına bakılır. Subhanakallahumma ve bihamdik ve ehadün ve la ilaha geyruk ve esteğfiruke ve töbüleyk